Bir Söz Küçüğün programına daha hoş geldiniz. Ben Mavi. Ben Gizem. Ve bugün aynı zamanda direnişin 14. günü. Cihangir sakinleriyle iki hafta önce başlayan bu küçük direniş şu an iyi, hiçbir zaman tahmin edemeyeceğimiz bir hal aldı aslında. Ve iki haftadır devam ediyor. Bugünkü konumuz da biz de Söz Küçüğün grubu olarak şöyle düşündük. Bu direnişin aktörlerine ele almak. İki hafta süren ve yılmayan ve gittikçe güçlenen ve daha yaratıcı, daha... ...daha direnişçi, daha istikrarlı gözüken bu grubu bu gençleri ele almak. Kim insanlar Y kuşağı diyor, kimileri 90 kuşağı diyor. Gizem sen bahsetmiştin, arada kalan sıkışmış gençlik diye de Kayıp kuşak. Kayıp kuşak diye tanımlayanlar var. Biraz bu kuşağı konuşmak istedik aslında biz de bu kuşağın insanları olarak. Bu kuşağın gençliği aslında insanların söylediğine göre daha asosyal... İçine kapanık, bilgisayarın başından kalkmayan, sosyal medyada yaşayan gençler aslında. Ama bunun böyle olmadığını gösterdik. Ya evet aslında en çok bir de bu söylem ortaya çıkmaya başladı. 90 kuşağı Gezi parkıyla gerçekten kendini kanıtladı diye. Evet kendini gösterdi ve uyumadığının farkına vardık. <gülüyor> Ve mesela eğer üretim araçlarının sosyal ilişkileri düzenlediğini... ...ya da insanları şekillendirdiğinden yola çıkarsak... ...daha Marksist e bir bakış açısıyla... E, ...şunu söyleyebiliriz... ...bu teknolojik araçlarla şekillenmiş... ...bu Facebook ve Twitter ile şekillenmiş bir gençlik vardı... ...ve iletişimleri de bunun üzerine dayanan... ...ve belki de bu yüzdendi... E, ...apolitik, asosyal, disiplinsiz, tembel, sabırsız... ...sabırsız olması da gündemin sürekli değişmesinden kaynaklanan... Çünkü durmayan, sürekli yenilenen, sürekli değişen bir gündem var önlerinde ve bunu ayak uydurmak için belki de duyarsızlaşan bir genç, gençlik ve bu gençliğin ve gerçekten aslında ilk ben bu sıfatı duyardım her zaman yani duyarsız gençlik diye ilk defa bu kadar duyarlı bir kendini ifade Art, ettiğini görüyoruz. Aslında her şeyin farkında olduklarını fark ediyoruz. Ve mesela Gezi parkına gidersek bence de en çok onun yani kadar duyarlı oldukları görülüyor yani her yapılan eylemden. Oradaki yardım, yardımlaşmadan, oradaki herkesin herkesin o söylediği ne kadar barışçıl, ne kadar yardımsever, ne kadar komik, eğlenceli bir ekip var. Yaratıcı. Yaratıcı. Aslında bunu görüyoruz yani o duyarsız sıfatın geçersiz olduğunu. Ve bu konuyla ilgili de bir telefon bağlantımız olacak. Erkan Saka yardımcı, doçent, doktor, bilgi üniversitesi, iletişim fakültesi, öğretim üyesi. Onunla Y kuşağını konuşacağız. Merhaba. Merhaba. Merhaba Erkan Bey. Ee, nasılsınız? Nasılsınız? Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ee, bu Y kuşağı demiştik. Bu apolitik, asosyal e, gençlik. Siz nasıl tanımlıyorsunuz bu kuşağı? Bir de sizden duymak istiyoruz. Yani şimdi ben hani böyle genelde kuşak isimlendirme vermeyi çok sevmiyorum. Çünkü bunlar hep değişen şeyler ama tabii yani orada bir kast edilen bir şey var. Belki yarın başka bir isim çıkar. Ben de genelde dijital yerler diyordum. E, e, yani şimdi de bu ye kuşağı daha moda oldu. Hani böyle şey olarak tanımısı olarak böyle 80'lerin başından 2000'lerin başına kadar doğmuş kişileri kastediyor bu kavram. Aslında 27 yani milyon genç. Evet. Efendim? Aslında %35'i aynı zamanda Türkiye'nin. Evet evet evet. Biz bir önceki kuşakta kaldık yani ben konuşan kişi olarak. <gülüyor> şimdi... Şöyle ben zaten bu iddiaların çoğuna hiçbir zaman katılmıyordum. Duyarsızlık e, ya da işte hani asosyallik yok bilgisayar başında olma falan diye. Yani onu da herhalde kendi öğrencilerim falan da şahittir. Her fırsatta da bunu dile getiriyordum. E, yalnızca var olan politikalardan, politika yapma biçimlerinden memnun olmadıkları ve farklı bir şekilde duyarlılık gösterdikleri ortadaydı. Ama bunun bu kadar somut bir şekilde ortaya çıkacağını ben de düşünmemiştim, tahmin etmemiştim. Şimdi onu görüyoruz. Ama yani bu, bu, bu genellikle bu tanımlamaları yapanlar işte gençler duyarsız bilmem ne falan filan diyenlerin hepsi zaten eski kafa e, politikayı yapanlar, medyayı yanlış anlayanlar e, ve böyle zaten gençliğe şüpheyle bakanlar. Şimdi e, onlar biraz tabii şey oluyorlar, e, artık neyse şimdi Argo birden gelmişti. <gülüyor> Şaşırıyorlar <gülüyor> diyelim. Efendim? Şaşırıyorlar diyelim. Evet tabii, tabii çok şaşırdılar yani bütün e, e, kura yani kendi çaplarında teorileri e, şu anda batmış durumda e, yani hani, e, biz bizde tabii ya yani ben de şahsen şa şaşkınım ama benimki daha böyle hani bu kadar büyük çaplı bu kadar somut nasıl olur diye e, ya yani bu yaratıcılığa e, insanlardaki bu hani korku eşiğinin açılmasına falan e, gençlerdeki çok şaşırıyorum ve de seviniyorum da tabii. Peki siz, evet. sizce yani şeye katılıyorsunuzdur ama diye düşünüyorum. Efendim? Şuna katılıyorsunuzdur ki gerçekten bilgisayar başına da kenetlenmiş bir gençlik olarak evet. alandırıyoruz evet. ve aslında bir haklılık payı da var. Peki sizce evet. tetikleyen ne oldu bizim bilgisayar başından gerçekten e, meydana şimdi, çıkmamıza? Şimdi, şimdi şöyle söyleyeyim. Bilgisayar başında olma işi de biraz aslında işte e, onların eleştirileri, hani o eski kafaların. Yoksa yani aslında bilgisayar başında olan Kişiler, bizler, sizler aynı zamanda sosyaldir ya derde yani hani böyle bir karikatürize bir tip var böyle yani saat bilgisayar başında kalmayan böyle bir şey yok çoğunlukta. Oluyorsa da şundan zaten bırakmıyorlar ki millet sosyalleşsin başka şekilde eve erken gel bilmem oraya gitme buraya gitme ne yapacaksın o zaman mecburen makineye daldınacaksın. O yüzden hani bence bir süredir zaten bu internet ve internet dışı hayat bütünleşmişti. Yani e, böyle gerçek hayat dışarıda da e, internette hayat yok diye bir şey yok. Gerçek hayat bir tane ve e, onun parçaları, boyutları var. O yüzden de zaten farkındaydılar. Şunun da altını çizeyim. Bilmiyorum ona gitme fırsatınız oldu mu ya da izleme. Bundan 2-3 yıl önce de internetin dokunma yürüyüşü vardı Taksim'de. Böyle evet. 20 binden fazla insan katıldı. Aslında buradaki şeyin e, bir bakıma burada olanın provası orada yapıldı. Yani bilmeden. Ee, i̇nsanlar oraya da böyle hiç politik olmamış, tırnak içinde politika eski kafayla yani <gülüyor> olmamış, hiç eyleme gitmemiş insanlar e, internet özgürlüğünü savunmak için dışarı çıktılar. Dışarı çıkarken de sloganları da tamamen yaratıcıydı, yetyeniydi. Ee, yani onun aslında ve hiç şiddet yoktu, altını da çizeyim. Şimdi, <gülüyor> e, aynı gençlik e, devam ediyor yoluna bir bakıma şimdi de. E, şimdi ne oldu tabii o kadar çok, bu bir patlama noktası belli, daralmışız. Yani böyle çok eli sopalı bir baba tipi ki babalarımız bile öyle değil artık çoğu. Ee, böyle ona karış buna karış şeklinde iki yıldır en azından her konuda fikir e, e, veriyor bize. Vermeye çalışıyor. Şu kadar çocuk doğurun. Bu heykel olmaz. E, i̇çki saatleri şöyle olacak. Yıllardır süren festivallerini e, durduruyor. E, telefon edip orayı burayı tehdit ediyor falan. E, böyle olunca da tabii bu kuşak, bu kuşak yemez. Yani eski kuşak belki biz, biz biraz daha boyun eğiyorduk da. Çünkü belki özellikle... bireyciliğin çok öğretildiği bir evet. kuşak olmasın. Evet. Yani böyle özgür bir bireycilik. Bir de bu bireycilik de kolektif şeyi de e, inkar etmiyor. Bak görüyorsun bugün insanlar yardımlaşıyorlar. Hani bir birey fikri var ama bu birey fikri şeyi de dışlamıyor sosyalliği. Bugün valla yani o, bu yardımlaşmayı görünce ha demek ki oluyormuş yani Hı -hı. diye geliyor insanın. O bakımdan hani e, eski kuşak yese bile bu kuşak yemezdi. Yani daralmış artık belli yani ona buna her şeye karışınca bir de böyle e, anında bu e, söylenen şeyleri e, yapı söküme uğratabiliyor. Hani yapı söküm lafı var böyle hani bu ne demek hemen bakıyorsun buluyorsun. Bilmiyorum dün gördünüz mü hani giydiği bir şey vardı başbakanın e, e, ceket hı hı. hemen birileri bu ceketin e, benzerini buldular. Ee, belki gördünüz mü bilmiyorum Kemal neydi Kemal Sunal'ın bir filmi Zübük filmindeki afişi hemen yan yana getirdiler aynı <gülüyor> yani hani çok yaratıcı bir dijital kuşakla karşı karşıyayız onlar da zaten hani hayatı da yaşıyorlar aynı zamanda onun altını çizeyim. Ve aynı zamanda bu hani her zaman eleştirilen dijital kuşak da belki Viyet Vietnam Savaşı'ndaki gibi hani bu sürecin hızlanmasında çok güzel tetikledi. Ve hani hep evet. şey de geldi. Yani işe yaradı ilk defa bu. Bir de, bir de şunu da söyleyeyim. Şimdi bak e, hani bak yani pardon bak dedim böyle hani <gülüyor> şimdi e, bir sürü orada parti filaması bilmem falan var ya onlar sonradan geldiler. Evet, Aslında hı hı, bu işi evet. tetikleyenler onlar da gelsin. Bence insanlar her türlü politik olabilirler. Hani şiddet e, istemediği sürece. Ee, ama şimdi e, şeyin e, e, bu e, yani iktidarın iktidarın en zayıf noktası mizah bence ya ve bu evet. mizahı da eski o, ne o diğer partiler yapan ne iktidar yapabilir bu mizahı işte gezi parkı direnişçileri yapıyor Gençler. bence en güçlü silah odur evet. yani böyle bir yaratıcılık ben görmedim epeydir e, ümidimi kesmiştim memleketten <gülüyor> yani e, bu bu a, akıl aklın ötesinde helal olsun ve hani buna karşı çözüm bulamazlar. E, John, hani, şey, e, böyle kaba kuvvetle falan halledilecek bir şey değil bu. E, zeka ürünü tamamen. Öyle onunla altını çizmiş olayım. John Lennon'un <gülüyor> sözüne konuşmuştuk e, kayıttan önce. Evet. Barış ve mizahla e, baş edemiyorlar evet. zaten diye. Aslında onu evet. kayıtlamış oluyor. Evet hani bir önceki e, Vietnam kuşağı bile şeydi. Hani sloganları daha sertti. Yani bazıları şiddete e, e, e, meyyaldi eğilimliydi ama burada öyle bir şey yok. Milletin öyle bir derdi yok zaten gençlerin. Ha yani millet ne için olduğu orada? Ortada. Ha sonradan katılanlar olur, provokatörler olur. Yani bu her toplumsal harekette olur. E, onun da aslında önleyicisinin polis olması lazım. Normalde. Çok ironik oldu. Artık bir şey demeyeceğim o konuda da. <gülüyor> <gülüyor> O zaman kısa bir müzik arası yapalım. söz olur. Sözle, olur. Sözlerinin de şu anki genç kuşakla ilgili söylenenlerle de uyumlu olduğunu düşündüğüm bir şarkı. Johnny tamam. Cash'tan What Is Truth geliyor. Harika, tamam. The old man turned off the radio, said where did all of the old songs go? Kids sure play funny music these days, they play it in the strangest ways. They said, it looks to me like they've all gone wild. It was peaceful back when I was a child. Well, man, could it be that the girls and boys are trying to be heard above your noise? And the lonely voice of you cries, what is true? A little boy of three sitting on the floor looks up and says, Daddy, What is war? Son, that's when people fight and die. A little boy of three says, Daddy, why? Young man of 17 in Sunday school, being taught the golden rule. And by the time another year's gone around, it may be his turn to lay his life down. Can you blame the voice of you for asking what is true? man sitting on the witness stand the man with the book says raise your hand repeat after me i solemnly swear the man looked down at his long hair and although the young man solemnly swore nobody seemed to hear anymore and it didn't really matter if the truth was there it was the cut of his clothes and the length of his hair and the lonely voice of you cries what is truth? A young girl dancing to the latest beat Has found new ways to move her feet A young man speaking in the city square Is trying to tell somebody that he cares Yeah, the ones that you're calling wild Are gonna be the leaders in a little while This old world's waking to a newborn day And I solemnly swear that it'll be their way You better help that voice of you find What is true and the lonely voice of you's what is truth Evet arkadaşlar e, merhaba. Burada. Er, e, eee telefon görüşmemize devam ediyoruz. E, bu gençlik hakkında konuşuyorduk. Peki benim şey merak ettim en son konuşurken bu e, bu gençliği tanımlarken en çok söylenen şeylerden bir tanesi de konsantrasyonun evet. çok olmadığı ve sürekli gündemin evet. değişmesinden kaynaklanan peki sizce 2 hafta boyunca bu kadar istikrarlı devam edebilmesi karakterine uyuyor mu ee, e, e, hay, yani şimdi orada da bir şey var yani bu konsantrasyon meselesine de ben çok katılmıyorum ee, Tabii böyle büyük bir şey akışı olunca informasyon akışı gündemin daha sık değişmesi normal bence e, bu arada hani multi-tasking diye böyle aynı anda çok iş yapabilme özelliği kazanıyor tabii insanlar. Yani o konsantre eksiği dediğiniz şeyin çoğunda, denilen şeyin çoğunda aslında insanlar e, aynı anda 2-3 şeye konsantre olabiliyorlar. E, burada da şimdi olağanüstü bir gündem olduğu için de görüldüğü üzere e, tek bir şeye konsantre olunabildi. Yani bu da e, o iddiaları yine boşa çıkardı. Yani ben hani çok bir konsantre olamama yerine multitasking böyle aynı anda çok iş yapma yeteneğini e, vurguluyorum. Şey Onun daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde de işte yeni kuşak şeyle baş ediliyor. Veri akışıyla, bilgi akışıyla. İşte eski kuşaklar oradan kaybediyor. Alışık olmadıkları için bu veri akışına. Onlar o gençler uğraşamıyor, konsantre olamıyor, bilmem ne diyorlar. Eskiden düşünün bir kitap okuyorduk. Haftalarca. Şimdi öyle değil. bu okuyorsun internette bilmem kaç tane iş yapıyorsun falan filan. Yani çünkü şu yüzden çünkü aslında sosyal medyada da vardı bu insanlar arasında bu endişe. Hani artık ne zaman insanlar sıkılacak, ne zaman durağanlaşacak ama olmuyor. Hı. Yine de devam edin inadına devam eden iki hafta boyunca. Ya tabii bir de şey de var yani hani bir bir tane baş provokatör olunca hani sürekli enerji veriyor insanlara da. <gülüyor> yani hani belki insanlar yorulup gidecek ama gidemiyorsun ki. Yani hep gündem e, olmaya devam ediyor zaten. E, gençler daha enerjik bir kere. Yani yanlış kulvarda e, mücadele ediyor. <gülüyor> Değil Ben Benim bir sorum olacak aslında. Buyurun. E, i̇ki gencin zellodan içeri alınma durumu varmış. Bu zello... Ne? Ha... Zello. Zello mu anlayamadım. Evet. Bir kayıt zello neydi? Sanırım. Efendim? Kayıt cihazı sanırım. Birebir e, bas konuş gibi bir ha, şey. Evet, evet. Onu tam takip edemedim ben. Ne olmuş ona? Ha, bu konuda bizim çok ilgimiz çekti. Yani artık e, tutuklanma e, yani içeri alınma durumunda bile böyle sos bu şekil bu tür araçlar üzerinden yok. gelişmiş bence, bence Bence bir defa zaten eğer e, e, şiddete teşvik etmiyorsanız e, e, yani böyle provokatörlük yapmıyorsanız çekinecek hiçbir şeyimiz yok. E, i̇kinci olarak da zaten hani duyurular da yayılıyor. E, yani avukatınız olmadan konuşmayın öyle bir şey olursa. Üçüncü olarak da e, dijital, delili, dijital dijital delili çok zor zaten. Yani e, Redek söyledi ya Redek e, hackleri dersiniz bir olur Hı -hı. biter. <gülüyor> yani e, bu endişe yaratmaya çalışıyorlar böyle. O endişeye kapılmamak lazım. Ama çoğu için zaten sanırım böyle bir endişesi yok. Yani en azından evet, evet. kendim açımdan evet. söyleyeyim. Benim Bunlar böyle beğenişim yok. Bir stres yaratmaya çalışıyorlar birileri ama hiç gerek yok. Yani çünkü vicdanınız rahatsa, yani burada dediğim gibi provokasyon yapmıyorsanız, yapmadığınıza inanıyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Zaten o alınanlar da İzmir'de falan serbest bırakıldı. O da bir gözdağı gibi bir şeydi zaten anladığım kadarıyla. Bir de sanırım artık gerçekten her şeyi paylaşmaya alışık bir gençlik olduğu için... Evet, evet. Hani eskiden evet. bir kıyafet mesela giymem, bir kırmızı renk seni ele verirken... ...şu an zaten her türlü görüşünü Hı. izlediğini takip edebildiklerinin evet. Ama bilincindeyiz. Dikkat, hani o çok paylaşım noktası hani kolay olduğu için paylaşım... ...ona cidden şeye dikkat etmemiz lazım. yani Doğru bilgi olabildiğince... ...yani burada e, senin tarafında da olsa, karşı tarafta da olsa... Yani bilginin doğruluğu her zaman önemli. Yani yanlış şey yaymak hiç iyi bir şey değil. Onun için böyle kontrol etmemiz lazım. Her halükarda. Yani bu, bu olay olsun başka olay olsun fark etmez. Onu bence e, e, yani hiçbir zaman e, göz ardı etmememiz lazım. Peki, e, peki Y kuşağına geri dönelim. Siz e, enformasyon, Hı -hı. enformasyon çağ kuşağı mı diye tanımlıyordunuz. Ya yok genel olarak dijital yerlik diyorum ben ama eee hani, tabii enformasyon olayı aslında 60'lardan beri hani gündemde olan bir şey ama şimdi tabii çok daha hızlı bir veri akışı var. İnternetin eee kamusallaşmasıyla birlikte yani 90'ların ortasından itibaren insanlık tarihinde görülmemiş bir veri üretimi var. Bilgi üretimi, enformasyon üretimi yapılıyor. Onun için hani şimdi daha da bir enformasyon çağı da tabi. tabii. Bu, bu, bu, bu kuşağın karakterleriyle ilgili sizce e, yani mesela demiştik ki genellemeler yapmak, bu burçları andıran evet. sıfatlarla tanımlamak bazen doğru olmayabilir. Ama gerçek e, dayanak noktaları da var bu kuşağa böyle adlandırılmasında. Evet, tabii, tabii, tabii. Hı -hı. Bu dayanak noktaları sizce en açık haliyle neler ve tam olarak nasıl etkiledi? Yani şimdi e, yani bir defa medya üreticisi bir kuşaktan bahsediyoruz. Yani hiçbir zaman e, önceki medyalar böyle e, üretime açık değildi. Yani bu burada her birey e, dijital medya medya sayesinde anında üretime geçebiliyor. Bir defa üreticiyiz. İkinci olarak e, şey sayabiliriz herhalde bu çok e, çok aynı anda çok eski, e, iş yapabilme gücü. Hı hı. Yani bazıların bazılarının de. e, e, olamama dediği şey aslında e, buna sahip. E, üçüncü ne söyleyebilirim? Aslında konuştuklarımız üzerinden özetleyebiliriz bunları da hı hı. Ee, şey de aslında biraz böyle hani e, bir tür nasıl din yeni bir şüphecilik de var hani kendinden gelen şey böyle hani itaatkar olmamak denebilir. Yani gelen şeyi bir e, böyle eleştiriden geçiyor. olarak neden peki geçiriyor. sizce bu? İtaatkar olmamak? Çünkü e, çok fazla enformasyon kaynağı var artık. Öyle yalnızca birisinin söylediğiyle hareket edilmiyor. Bilgiye itaat etmesi evet, gerekmiyor. Evet, evet yani bilgiye erişimde çok fazla kaynak var ve bu kaynakları karşılaştırabiliyorsun da. Ve anında işte demin dedim ya o hani ceket örneğinde olduğu gibi. Yani şeyde de öyle şimdi mesela bir resim yayılıyor hemen Google Images'dan bakarsın o fotoğraf gerçekten var mı yoksa eskiden mi konmuş. Mesela bir Photoshop öyle çıktı 2-3 yıl önceki bir şeyden çıktı. Ya da işte Türk bayrağı yaktı dediler bakıyorsunuz. Üç yıl önce başka yerde olan bir olayı koymuşlar. Hani hemen bunları elimizin altında dijital e, arşiv de var. Anında bakıp bulabiliyoruz. Belki de bu, özgüven, e, bu özgüvenlerin kaynağı da bu bilgi değil de bilgiye erişimi bu kadar tabii, hakim olmalarız. Tabii olmaları tabii tabii. Yani bu demek değil ki tabii ki yani daha bilgili ve daha erdemli oluyoruz. Onun için e, hani böyle gerçekten e, evrensel değerler değişmiyor bence. Yine de onun için çabalamak lazım. Yani bilgiye erişimin kolaylığı daha iyi olacağız diye bir şey garantilemiyor. Ama iyi olmak için çalışmak lazım. Ve elde de araçlar var onu yaptık için de. Bir düşünüyorum. İnternetten biraz baktım. Bu Y kuşağı hakkında araştırma yaptım ha? da. Ee, seversem saygı duyarım, sevmezsem duymam gibi. Ee, böyle tanımlayanlar da varmış Hı. aslında. Sizce doğru Gerçekten mu? Şimdi bu saygı duyma herhalde şunu kastediliyor Yani hani e, dalga geçme böyle hani make fun of böyle eğlenme kültürü var tabii. Hani bu internet mimlerini falan düşünün. Yani bu illa hakaret anlamına gelmiyor. E, onun altını çizeyim. Ama e, elde bu araçlar çok olunca dijital araçlar anında biz e, hani sevmediğimiz şeyle ilgili e, böyle hani eleştirel ya da komik daha çok hmm. e, şeyler üretebiliyoruz. Sanırım biraz o, o da kastetiliyor olabilir. E, bu da bence hakaret olmadığı sürece çok güzel bir yöntem. Yani zaten eleştiride tahammülü olması lazım e, e, diğer insanların da özellikle kamusal figürler için. E, o bakımdan e, böyle yani şeyin e, ağzına düşmeyeceğim tam Y kuşağı'nın öyle söyleyeyim. Yani birisinin karizması nasıl çiziliyor bu yüzden. Evet, böyle hiçbir şey kutsamama yani. şeyi de var hani böyle sürekli redik yani. sizin dediğiniz gibi sürekli eleştirerek yani alay ederek hiçbir şey evet. kutsamamış da oluyor. Ee, evet evet yani e, bu arada tabii şunu söyleyeyim hani bir kuşa hani böyle eleştirirken sonuçta bir şeyler de üretiyor bir taraftan yani hani bu miller üretiyor bir kültür yaratıyor e şimdi gördük işte bu birlik farkı direnişinde içinde ne biçim bir izah üretildi yani. Hani o eleştiri bir taraftan yapıcı da aslında. Hani böyle bir yakıcı bir eleştiri değil bence. Ee, onun da altını çizmek lazım. Ama hani bu kalıplar yeni kalıplar. Ama çabuk ee, tüketilen bir mize. Anlamakta zorlanıyoruz. Efendim? Ama çabuk tüketilen bir miza. Çabuk değişen. Yani değişin. olsun ama orada kalıplar şeyci daimi yani hani şimdi şey için üretiyoruz. Hani bu olay için üretiyoruz. Yarın da başka bir şey için üreteceğiz. Mesela hani şu bakmadan Çek pampa gibi laflar var ya Mesela bunu Bugün uyarlarız yani başka bir şey Anlatabiliyor muyum? O bakımdan aslında bir kalıcılık da var Böyle Hazır kalıplar da var Böyle anında ha bu olay olursa Bak neyi uyarlarım falan diye Düşünebilecek bir zeka var ortada Bir de şunu söyleyeyim Bak belki eğitim konusunda vurgulamamız lazım Böyle hani resmi Kurumsal eğitimin yerini Başka tür bir eğitim alıyor burada İnsanlar birbirini öğretiyorlar yani burada e, bu, bu mim yapmak, internet kültürüyle ilgili diğer unsurlar falan bakıyorsunuz. Aslında her, herkes birbirini öğretiyor. Ve evet. bir işte Twitter yasaklanırsa ne olur diye bir laf geliyor. Hemen herkes şunu yaparız, bunu yaparız. Bilmem ne diyor. Yani hani burada e, şeyin de okulun bile ötesine geçmiş bir eğitim süreci var. Biz hocalarında bunu yakalaması lazım tabii. Bakalım nasıl olacak. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Rica ederim. Ne demek? Kolay gelsin size de. Çok teşekkürler. İyi günler. Aldı, bye bye. Bir Söz Küçük'ün programının daha sonuna geldik. Evet çok güzel bir konuşma oldu aslında Erkan Sakay'la yaptığımız. Evet keyifli bir sohbet. Bu bizim de içinde bulunduğumuz bu kuşağı biraz daha başka bir kuşak gözünden tanımlamış olduk ve tartıştık. Bence de şaşırarak izliyoruz biz de kuşağın içindeki insanlar olarak neler yapabildiğimizi. İki haftadır... Bizim gerçekten en sonunda aslında biraz mutluluk da var bunun sonunda Bizim de artık bir ismimiz oldu 90'lar kuşağı bizim de bir Farke hikayemiz edildik. vardı evet Biz de tarihe girebiliyoruz bir şeyler değiştirebiliyoruz diye Biz de şaşırarak izliyoruz ve şaşırarak katılıyoruz ve devam direniyoruz Bakalım gerçekten göreceğiz hepimiz nereye gittiğini bunun Umutla bekliyoruz ve programımızın bir, program, bir söz küçüğüm programımızın da sonuna geldik. geldik Kendinize iyi bakın